Amdu belli Allah, min Şeytanı rjeem. الله r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi'l Âlemîn. Ve salat ve selamü ala Rasulü Muhammadü ve ala alehi ve sabbihü ajamgîn. Rabb işrâhli caddri ve yestrli amri. Wa hül'lugu'ddethem Rabbi zidni ilma ve fahma ve alhaqni bis salihin. Bismillahi, la yedurru ma'asmihi shay'un fil ardi ve la fis sama. Muhterem kardeşlerim. Bu akşam sizlere ailede huzurlu olmanın mutlu olmanın yollarıyla ilgili bir sohbet sunumu yapacağız inşallah Teala. Değerli kardeşlerim müminiyle kafiriyle asisiyle muttakisiyle her neviden insanın dünyada İstemiş olduğu tek şey Mutlu olmaktır Huzurlu olmaktır Mutluluğu ve huzuru Yakalayabilmektir Bütün gayretlerin Çalışmaların Okumaların Okulların Diplomaların vesaire Aklınıza Ne gelirse gelsin bütün gayretlerin hedefinde insanın mutlu, huzurlu, müreffeh bir hayat yaşaması vardır. Bu yüzden insanlar okurlar, tahsil ederler veya orada burada fabrikalarda, tarlalarda çalışırlar veya kendi sanatlarına icra ederler. Gaye Mutlu ve huzurlu olmaktır. Müreffeh bir hayat yaşamaktır. Fakat değerli kardeşlerim, mutluluğu yakalamanın yolunun maddi imkanlarda olduğunu düşünen kardeşlerimiz, mutlu olamadıklarında büyük bir şaşkınlık içerisinde olmaktadırlar. Bütün maddi imkanlarım olmasına rağmen, bütün diplomalara sahip olmama rağmen, sağlığım, selametim yerinde olmasına rağmen ben neden mutlu değilim sorusunu birçok kardeşimiz kendisine sormaktadır. Ve can hiraş bir şekilde mutluluğu aramanın yollarına koyulmaktadır. Fakat mutluluğu aramaya çalışan, arayan mutluluk avcılarının bir kısmı aradıkları şeyi doğru adreste aradıklarından dolayı mutluluğu yakalayabilmektedirler. Bunun aksine bazı insanlar da mutluluğu yanlış adreslerde aradığından dolayı onu asla bulamamaktadır. Değerli kardeşlerim, mutluluğun tarifiyle sözümüze başlayalım. Ardından çeşitleriyle sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Onun ardından da vakit kalırsa bizleri, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu mutluluğa götüren 25 tane vesile inşallah burada sayacağız. Ezana kadar bunları hızlı bir şekilde bitirmeye gayret edeceğiz değerli kardeşlerim. Üzüntülü ve kederli yaşamın tersidir mutluluk. Bir insan üzüntülü, kederli değilse bunun tersine nedir? Mutludur, huzurludur. Eğitimciler ve psikologlar mutluluğun tarifini yaparken şöyle diyorlar. Mutluluk bir insanın kendisini devamlı huzurlu, rahat ve sevinçli hissetmesidir diyorlar. Bu güzel duygu kişinin bedeninin sağlıklı, hayatının rahat ve huzurlu olduğunu hissetmesiyle değerli kardeşlerim ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim mutluluğun üç tane ana şartı var. Bu üç ana şart olduğu sürece insan mutlu olmaya yakın demektir. Birinci şartı nedir mutluluğun? Kişinin sağlığının iyi olması. İkinci şart kişinin mutluluk için doğru yol üzerinde olması. Üçüncü şart kişinin hayatından memnun olması. İbn Abbas Allah ondan razı olsun annesinden de babasından da razı olsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayeti bizlere iletiyor. Evet bayan kardeşlerimizle sohbet etmesinler lütfen. Evet mahfildeki bayan kardeşlerimiz siz bizi duymuyorsunuz ama biz sizi duyuyoruz ve dikkatimizi oldukça dağıtıyorsunuz. Evet, Mahfil'deki bayan kardeşlerimize sözümüz. Lütfen dinleyelim değerli kardeşlerim. Sohbeti inşallah namazdan sonra dışarıda yapabilirsiniz. Cami sohbet yeri değildir. İbadet yeridir. Burada verilen dersleri, sohbetleri dinleme yeridir. Ve burada bütün cemaatimiz camiye erken gelmektedir. Neden? Bir şeyler dinleyelim, bugün de bir şeyler kapalım diye... O yüzden sohbet ederek bu dikkati dağıtmayalım. Allah razı olsun sizlerden de. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dedik, İbn Abbas şu rivayeti bize iletiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, وَاَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكْ Ey İbn Abbas Bil ki bütün dünya Sana bir hayır vermek istese Sana bir sevinç Katmak istese Sana bir menfaat sağlamak istese Ve bunun için dünya bir araya Toplansa bil ki Allah'ın yazdığı şeyden Başkasını veremezler Allah dilemedikçe veremezler Allah'ın dilemiş olduğu Ölçüler dışında asla bir Hayır veremezler Allah dilemedikçe Hiçbir hayır, hiçbir menfaat sana getiremezler. Velaw ijtama'u ala an bi şey lem yaduruka illa bi şeyin kad Allahu aleyk. Yine bütün dünya toplansa ya İbn Abbas. Bütün dünya toplansa sana zarar vermek isteseler bil ki ya İbn Abbas Allah'ın yazmış olduğu zarardan başkasını veremezler. Rufiyatil aklam Kalemler kalkmıştır Kalemler artık yazmıyor Ve cuffetil suhuf Yazılı kağıtlar Mukadderatın yazılı olduğu kağıtlar da kurulmuştur Bu ölçüden sonra değerli kardeşlerim Bilmeliyiz ki Mutluluk da Hüzün de Keder de Allah'ın bir taksimidir Allah'ın dilemesiyle olur Allah dilemedikçe bütün imkanların olsa da bütün dünyanın insi, cinni bütün dünyanın varlıkları bildiğimiz bilmediğimiz varlıklar bir araya toplansa sana bir menfaat sağlamaya çalışsalar, sana bir huzur vermeye çalışsalar bunu asla yapamazlar. Allah dilemedikçe böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Öyleyse değerli kardeşlerim mutluluğun kaynağı Allah'tır. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. İnşallah biraz sonra eşler arasında aile huzuru için yani neler yapmak lazım, nasıl mutlu olunabilir onunla ilgili konuşacağız. Ama mutluluğun bir tarifini, çeşitlerini görelim ardından inşallah o konulara da temas edeceğiz. Değerli kardeşlerim, üç türlü mutluluk var. Biri gerçek mutluluk. İkincisi bedensel mutluluk. Üçüncüsü, görüntüde olan mutluluk. Değerli kardeşlerim, nedir bunlar? Gerçek mutluluk nedir? Gerçek mutluluk, bütün mutlulukları içinde barındıran bir mutluluktur. Gerçek mutluluk, Allah'ın mutlaki kullarının kalplerinde hissetmiş oldukları imani duygudur. Allah sevgisidir, peygamber sevgisidir. Kişinin dünyada emin adımlarla iler ahirete ilerlemesi ahirette cenneti umması, cehennemden inşaallah azat olacağını Allah'tan umması, biraz amel yapıp, biraz Rabbine güvenmek suretiyle, tövbe istifar istiğfar ile, ibadet ile, itaat ile, dünyada huzuru bekler iken, ahirette de cenneti umması, gerçek mutluluktur. Gerçek mutlu insanlar, bu tür insanlardır. Eğer bir insan gerçek mutluysa, işte bu ölçüler, bu maddeler kendisinde bulunan insandır. Değerli kardeşlerim, bedensel mutluluk sağlıkla ilgilidir. Eğer insan bedeninde bir ağrıza söz konusu değilse, bedenen sağlıklıdır, mutludur. Diğer bölümü görüntü mutluluğu, değerli kardeşlerin bir insan görüntü nasıl mutlu olabilir? Yani iç aleminde mutlu diye ama görüntü mutlu. Görüntü mutlulukları bakınız, bir insanın altında en güzel araba olabilir. Son model Mercedes mesela. Reklama girmesin. Baktığınız zaman dersiniz ki ya bu adam ne mutlu. Alttaki arabaya bak. 500 milyar. Adam ne mutlu. Efendim cebinde cüzdanı kabarık. Yatlar, katlar her şey var. Ne mutlu dersiniz. Siz görüntüde o adamı mutlu zannedersiniz. Mutlu addedersiniz. Fakat o insan mutlu değildir, belki de. İçinde hüzün vardır, keder vardır, altındaki arabanın farkında değildir, üstündeki güzel kıyafetin farkında değildir, yanındaki güzel eşinin farkında değildir, sıhhatinin farkında değildir, cebindeki paranın farkında değildir, içinde büyük bir hüzün vardır, sıkıntı vardır. Mutlu değildir bu insan. Ama siz onu görüntüde mutlu zannedersiniz. Plajda, orada, burada, cebinde para, her türlü dünyalık nimetler ayağının altındaysa zannedersiniz ki bu insan mutlu. Ama öyle değil ve kesinlikle öyle değil. Neden? Bakınız imani bir ölçüden bahsediyorum. Allah'ın Kur'an'da beyan etmiş olduğu imani bir ölçüden bahsediyorum. İmani ölçüde Allahu Teala ne diyor bakınız? وَمَنْ اَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Kim ki benim yolumdan, Kur'anından, zikrimden, benim emirlerimden, tavsiyelerimden, nehilerimden yüz çevirirse, benim yolumdan yüz çevirirse, dini i i̇slam yüz çevirirse, Resul-i Ekrem'in sünnetinden yüz çevirirse, onun için bunalım sıkıntı dolu stres dolu bir hayat var ederim hangi varlığı olursa olsun ne tür zengin olursa olsun onun kalbine mu mutsuzluğu sokarım çünkü benim benden uzak yaşıyor çünkü onun kalbi beni arıyor ben o kalbi ve onu yarattım onun beynini yarattım benim yaratmış olduğum bir insan, kendi sanatçısını, sanatkarını arıyor. Ama o insan onu bulamadıkça, kalbi daima ürperti içerisinde, huzursuzluk içerisinde. Değerli kardeşlerim, bir insan Allah'a güvenmez ise, Allah'ın rahmetine güvenmez ise, Allah'ın kendisini sevdiğini zannetmez ise, ahirette başı sıkıştığında... Allah'ın kendisini affedeceğine edeceğine dair bir umut bir beklenti içerisinde değil ise bu insanın halini siz bir düşünün bu insanın içinde düşün yani taşımış olduğu korkuyu ürpertiyi tereddüdü sıkıntıyı bir düşünün ne dünya garanti ne ahiret garanti efendim hatta bu insanların bazıları Allah'ın Allah'tan umutlarını kesmişler diyorlar ki görürsünüz toplumda hani bu tür insanları ya diyor ben camiye gitmem ibadet yapmam oruç tutmam efendim zekatımı vermem benim dinle alakam yok Allah'ın da beni sevdiğini zannetmiyorum zaten hoca siz cennete belki girersiniz de bizim işimiz sakat ya biz biz gittik gibi böyle umutsuz laflar söylerler kendilerinde biliyorlar kendilerinde biliyorlar Değerli kardeşlerim işte bu tür insanlar huzursuz mutsuz insanlardır çünkü ahirete yönelik beklentileri yoktur. Allah'ın kendilerini affetmesine etmesine yönelik herhangi bir umut içerisinde değillerdir değerli kardeşlerim. O yüzden diğer, biraz önce söylemiş olduğumuz ayeti kerimeyi devam ettirelim. فَاِنَّ لَهُ مَعِشْلًا دَنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَىٰ kıyamet günü o kişiyi Allah'tan uzak bir şekilde hayat süren kişiyi kör olarak yeniden diriltiriz haşrederiz kâle Rabbi lime haşerteni a'mâ ve kat kuntu basîrâ der ki Rabbim beni neden kör olarak yarattın ben dünyada gören bir insandım Allah cevabendel ve kedalike kunte fî âyâtina işte sen ayetlerimize karşı kördün Kur'an'a karşı kördün. Allah'ın Resulüne karşı kördün. Resulullah'ın sünneti seniyesine karşı kördün. Camiye millet giderken sen yüzünü şöyle çevirdin. Bunlar nele gidiyor? Camiye gidiyor. Benim camide işim olmaz ben gitmem. Bu millet ne yapıyor? Abdest alıyor. Benim camide işim olmaz abdest almaya gerek yok. Dedin. İşte böyle yaptığından dolayı ayetlerimize karşı kör olduğundan dolayı biz de seni kör olarak yarattık diyor allah Teala Aziz Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu Değerli kardeşlerim Esas konumuza Geçemeden ezan oldu maalesef Ama çok hızlı Ezan bitene kadar 2-3 dakika çok hızlı bir şekilde Bir ayet daha Veya iki ayet daha sizlere aktarayım 10 dakikada olmuyor tabi bu işler Yüce Rabbimiz diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Ve min ayatihi En halata lekum Min enfusikum Azvacen Allah'ın ayetlerindendir ki Sizin cinsinizden Size eşler yarattı Allah'ın delillerindendir Sizi karı koca Yaratması, kadın erkek yaratması Cinsinizden eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Eşlerinizde huzuru, sükuneti yakalayasınız diye eşlerinizde huzur ve sükuneti bulasınız diye mutlu olasınız diye وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ Aranıza bir aşk koydu bir sevgi koydu bir ilgi koydu bir mevedde koydu bir muhabbet koydu bu da Allah'ın delillerindendir sevmek nedir? Zannediyor musunuz ki sevmek kendi kendi başına olduğuyla? Hayır. Sevmek de Allah'ın yaratmış olduğu bir şeydir. Sevmek, sevgi, ilgi, etkilenme, heyecanlanma, mutlu olma. Hep bunlar Allah'ın yaratmış olduğu şeylerdir. Varlıklardır. Bunlar hesapsız kitapsız olan şeyler değil, rastlanat olan şeyler değil. Eşini seven erkek Allah'a şükretsin. Neden? Çünkü... Allah sevgi nimetini ona veriyor Sevgi nimetini ona vermiş Sevmek güzeldir Allah kullarını seviyor Allah kullarına merhamet ediyor Merhamet ettiğinden dolayı İşte bu mübarek mevsimleri veriyor Kullarımı affedeyim Bir ibadet yapsınlar da Bir tövbe istiğfar yapsınlar da Şeytanları da bağlayayım Bunları affedeyim Allah seviyor değerli kardeşlerim ve affetmek istiyor O yüzden bu mevsimler Bir af mevsimidir Cehennemden kurtuluş mevsimidir Allah'ın sevgisine Mazhar olma Sevgisini kazanma mevsimleridir En güzel şekilde değerlendirmek lazım İşte durumun böyle olmasında Acayip deliller vardır Düşünen kavimler için Son bir ayet Alâdin âmanu ve tatmâinu kulubhum min dîkri Allah iman edenler ve kalpleri Allah'a zikrederek huzura kavuşanlar var ya işte onlar gerçekten iman edenlerdir. Alâ bi dîkri Allahi kulub dikkat edin. Bura çok önemli. Alâ dikkat edin. Bi dîkri Tetmayinul Allahı anan kalpler huzura mutluluğa kavuşur. Sadece, sadece Allahı bulan anan, Allahı seven Allah ile efendim e, her anını geçiren kişiler mutluluğu yakalamış olan kişilerdir. Sadece. Ela dikkat edin, bedikrillayetetmayinul Yani Allahı anmad dışında Allah'ı bulmadan mutlu olmak mümkün değildir değerli kardeşlerim. Tabii konumuz uzun. Eşleri arasında mutlu nasıl olunur? Onlarla ilgili maddeler hazırlanmış 25 tane o maddeleri okuyacaktık söyleyecektik sizlere ama vakit maalesef e, olmadığından dolayı o konulara geçemeyeceğiz. Hayırlısı. Allah cümlenizden razı olsun. Allah cümlenizi mutluluk ehlinden eylesin. Allah ailelerimizde, çocuk çocuğumuz arasında mutlu olmayı bizlere nasip eylesin. Allah imanı, takvayı, kendisini anmayı bizlere nasip eylesin. Bu akhir davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.